salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi acma'in amma ba'du 21. beyte geldik şaz demiş ki imam baykuni ve ma yughalifu thikatun fihil mala فَشَّازُوا وَالْمَقْلُوبُ قِسْمَانِي tela. demiş. Şaz hadis. Lugatta şaz demek, kural dışı demek. Bir şey mesela diyelim ki, bir takım görüşleri zikrederiz, ondan sonra akabine deriz ki, falan görüş şazdır manası. Yani kural dışıdır. veya da taraftar bulmamıştır. Tek kalandır diye. Şaz diye buna söylüyoruz istilah ise yani mislahu Hadis ile mündes şaz dedikleri zaman işte tanımını burada İmam Beyhuni yapmış. Demiş ki ve o şeydir ki yukhalifu muhalefet ediyor sıkatun sıka olan kişi fihi o hadiste el mala çoğunluğa muhalefet ediyor. Feşazu işte o şazdır. Yani eğer önümüzde bir hadis varsa ve bu hadiste sıka olan ravi çoğunluğa muhalefet ediyorsa diyor bu hadis şazdır Tamam mı? Ve ma o şeydir ki yuhalifu muhalefet ediyor. Sikatun sika olan kişi fihi onda yani hadiste el Mela çoğunluğa muhalefet ediyor. Feşşazu işte o hadis şazdır diyor. Şimdi normalde e, asıl olan yani racık olan e, şazın tanımı ise ma yuhalifu sikatun limen huve ercahu minhum ma <gülüyor> yuhalifu niye çünkü söyleyeceğim inşallah yazayım buraya ma yuhalifu siqatan ma yuhalifu siqatan lemen huwa minhum önümüzde bir hadis varsa ve bu hadiste sika olan bir ravi kendinden hadis ilminde daha tercih edilen kendinden daha üst seviyede olan birine veya bir topluluğa muhalefet ederse biz bu hadise ne diyoruz? Bu hadise şaz hadis diyoruz. Tamam? Ve şaz hadis de zaten zayıfın kısımlarındandır. O zaman bir hadisin şaz olabilmesi için birincisi ne lazım? Birinci şart A. Muhalefet olacak. Değil mi? B. Muhalefet Sika'dan olacak. C, kendinden daha sikaya muhalif olacak. Bir hadis kendisindeki bu üç tane şartı bulundurursa, bu hadise ne diyoruz? Bu hadise şaz hadis diyoruz. Tamam? O zaman mesela buna örnek verelim. Bu nasıl olur hadiste? Hem senette olabilir, hem de metinde olabilir. Tamam Şazlık, şuzuz durumu hem hadisin senedinde olabilir, hem de hadisin metninde olabilir. Anlaşıldı mı? Örnek verelim mesela. Hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki metninde bir adam öldü, geride sadece bir köle bıraktı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o köleyi ölen adamın mirasçısı kıldı. Yani bir adamın bir kölesi var ve başka onun dışına hiç yakını yok, akrabası yok, malı mülkü de var, adam ölüyor. Ee, geriye kalan mal kime miras kalacak? Ee, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geride kalan köleye şey diyor, tamam sen bu malın miras, mirasçısısın diyor ve malı o köleye veriyor, tamam? Şimdi bu hadis bize iki tane ayrı yoldan gelmiş. Birincisi Süfyan İbni Uyeyne İbni Uyeyne bunu zaten biliyorsunuz. Amr İbni Dinarda bu da sikka olan davilerden. İki tane i̇bn Dinar var. Hem Abdullah i̇bn Dinar, hem Hamr i̇bn Dinar. İkisi de Sikha olanlardan. Hamr i̇bn Dinar. O da Avsece'den. Bu da Sikha. Avsece. O da i̇bn Abbas'tan. O da Rasulün fiilinden. Bunu bu şekilde ezberlemenize gerek yok. Yani Ahmet, Mehmet diye diye de önceki örnekte söylediğim gibi önceki derse o şey kafanızda kalmayacak olanı işin suretini anlayın. Örnek çok önemli değil yani. Örnek her türlü bulunur. Siz işin suretini güzel bir şekilde anlayın. İstersen buraya Ahmet, Mehmet, Mustafa, Murat ne yazarsanız yazın yani çok da şey değil, çok da mühim değil. Bu çünkü işin örneklerini hafız etmek bu sonraki mesele. Yani önce meselenin şeyini anlayın, suretini anlayın. Şimdi bu senet güneş gibi bir senet. Bu senette hiç bir problem yok. Süfyan İbni Uyeyne büyük imamlardan zaten biliyorsunuz değil mi? Şöhreti hakkında araştırma yapmaktan bizi müstahil kılan insanlardan. Amr İbni Dinar hakeza. Yani bu da o e, öyle bir şey, ravi. Avsece hakeza öyle, İbni Abbas zaten problem yok. Aynı hadis, aynı lafızla yani Peygamberimiz malı olup da Hiçbir yakını olmayan adam öldüğünde kölesini ona varis kıldı. Metni, şu senetle de varis olmuş. Süfyan İbn-i Uyeyne, Amr i̇bn Dinar, Dinar, Avus peygamberin fiili. Hı hı. İki sinat arasında nasıl bir fark var? Sahabe düşünmüş. Bak, dikkat ederseniz burada ki senetle buradaki senedin arasındaki fark ikinci senette i̇bn Abbas zikredilmemiş. Avsece yani üçüncü senedin üçüncü tabakasında Süfyan'dan bu tarafa üçüncü tabakasında olan ravi direk peygamberimizden nakledilmiş. Ne oldu bu hadis otomatikmen? Mürsel oldu değil mi? Buradayken merfou'du. merfou oldu. Merfu bir de müsnet ve merfu bir hadis değil değil mi? Buradaysa ne oldu? Merfu ve mürsel bir hadis oldu. Anlaşıldı. Ne oldu o zaman? <gülüyor> Bak bu senette Avsece kendini veyahut da bu senetten ana üzerine döndüğü kim olursa diyelim Ahmet adında bir şahıs birinci serd edişinde sikatlar bunu i̇bn Abbas'tan nakletmişler. İkinci serd ettiğinde ise bunu direkt Peygamber'den nakletmiş. Muhalefet oldu mu? Burada bir muhalefet yok mu? İkinci senetten birinci senede bir muhalefet yok mu? Bu yok mu muhalefet? Var mı muhalefet? Ne muhalefet ne? İkinci senette değil, ne yapısınızı görüyorlar. nasıl muhalefet olmaz? Hadis'in nev'i bile değişti. Yani birincide hadis merfu, Ta Peygamber'e kadar muttasıl bir şekilde gitmiş. Müsnet bir şekilde gitmiş. İkinci zehir hadis, mürsel bir hadis. Aradan sahabeyi düşürmüşler ikinci şeyde. Aynı metin iki farklı yoldan bize gelmiş. İki farklı şekilde senet zikredilmiş. Birinde i̇bn Abbas var arada, birinde i̇bn Abbas'ı düşürmüşler, tamam Doğal olaraktan bir sened diğer senede muhalif. Yani hadis iki yoldan gelmiş, bir sened diğer senede muhalefet etmiş, doğru mu? Aa. Şimdi biz bakacağız, muhalefet var mı? Var. Muhalefeti yapan sika mı? Sika. Senedin hepsini saydık, hepsi sikadır dedik değil mi? Aa. Kendinden daha sikaya muhalefet etmiş mi? Kendinden daha sikaya çünkü cemaate muhalefet etmiş. Tamam Koca bir cemaatin senedine muhalefet etmiş. Şüphesiz ki topluluk, fertten her zaman daha sikkadır. Değil mi? Sikalar topluluğu, güvenilir raviler topluluğu. Tek bir güvenilir raviden çok çok daha sikkadır. O zaman biz bu hadise ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu senedi şaz olan bir hadistir, tamam? Yani senedinde şuzuz vakı olan bir hadistir. Anlaşıldı? Örnek verelim sonra yani tekrar tekrar düzeltelim. Silmeyelim tahtada kalsın ki. İkincisine örnek verelim, metinde bu defa, bu senette şazdı, bu da metinde şaz. Fıkıh dersinden hatırlayan var mı? Fıkıh dersinden. Fıkıh dersinde bir ara birkaç tane örnek geçmişti ben öyle hatırlıyorum. Var mı hatırlayan içinizde? normalde e, peygamber aleyhissalatü vesselamın fiilini anlatırken Şunu şöyle alalım, Peygamber aleyhissalatü vesselamın e, sabah namazıyla ilgili sünnetini anlatırken demiştik ki Ayşe annemiz ve diğer sahabeler peygamberimizden bize fiili olarak şöyle bir sünnet nakletmişler. Demişler peygamber sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra ta ki müezzin ezanı okuyuncaya kadar yani sabah namazı için çağrı, estağfurullah, kamet verilinceye kadar sağ tarafının üzerine uzanırdı değil mi? Dinlenmek gayesiyle sağ tarafının üzerine uzanırdı. Şimdi bu nedir bu rivayet? Sahabe bize Peygamberimizin fiilini aktarıyor. Öyle değil mi? Yani Peygamber sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sağı üzerine ta farz namazın vakti gelinceye kadar uzanırdı. Dinlenmek gayesiyle, tamam mı? Ebu Hureyre bunu rivayet ederken Ebu Hureyre, çok farklı rivayet ediyor. Ne diyor Ebu Hureyre? Sağ sordur, sağ sizden biri diyor sabah namazının sünnetini kıldığı zaman, Ebu Hureyre diyor ki Peygamberimiz buyurdu ki sizden biri sabah namazının sünnetini kıldığı zaman فَلْيَتَّجِعْ عَلَى شِقِّهِ <الْأَيْمَن> Sağ yanı üzerine uzansın. Şimdi ikisinin arasında ne tür bir fark var iki rivayetin arasında? Peygamberimiz sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sağı üzerine uzanırdı ile sizden biri sabah namazının sünnetini kıldığı zaman sağ yanı üzerine uzansın. İki rivayetin arasında fark var mı? Var. Birinci rivayet istihbaba delalet ediyor. Sadece Peygamber Vesselamın bize fiilini aktarıyor. İkinci rivayet ise aslında vücuba delalet ediyor. Çünkü emir var işin ucunda. Öyle değil mi? Ha. Şimdi o zaman biz bu rivayetin bütün yollarını diyelim ki topladık. Mesela misal, bize dört tane yoldan geldiğini düşünelim. Bir, iki, üç, dört. Fiil, fiil, fiil, söz ve emir. Aynı şey, diyelim bize dört yoldan geliyor. Üç ayrı sahabe bunu bize Peygamberimizin fiilinden aktarıyor. Bir tane sahabe ise bunu bize emir olarak aktarıyor. Diyor ki Peygamberimiz buyurdu ki sizden biri namaz kıldığı zaman sağ yanının üzerine uzansın. Öyle mi? Şimdi bu dördüncü numara olan sahabe muhalefet etti mi diğer rivayetlere? Muhalefet etti. Bir muhalefet var arada da. Biri müstehab biri vacib. Muhalefet eden sahabe sika mı? Sika. Muhalefet ettikleri kendinden daha sıka mı? Daha sika. Çünkü sikalar topluluğu her zaman bir tane sikadan hadis ilminde daha racıhtır. Öyle değil mi? On tane sika, bir tane sika. Yan yana koyduğumuzda elbette on tane sikanın rivayetini tercih ederiz. Tamam. Bu rivayet onun için dedik bazı alimler ne diyor? Bazı alimler bu rivayete şazdır diyorlar. Tamam örnek olarak bunu veriyorlar. Diyorlar ki bu rivayet şazdır. Şimdi tekrardan ana şeylerimize dönelim. Tekrardan örneklerimiz anlaşıldı değil mi? Anlaşılmayan bir örnek var mı? Birincisinde e, senetteki şazda... Mesela biz dedik ki bunun senedinde şaz vardır. Tamam. Yani şaz bir hadistir. Böyle söyledik. Bunu zayıf yapmaz Hı. değil mi? Çünkü şey olan e, bir şey de var. Hayır bak şimdi onu anlatacağım zaten. Şimdi bak. Diyelim ki örnek veriyorum. Ee, burada iki tane senette iki tane hadisi örnek verdik. Dedi ki, bir tanesi e, senedinde şuzuz vakı olmayan, diğeri ise senedinde şuzuz vaki olandır. Tamam. Senedinde şuzuz vakı olan rivayetin üzerine çarparız, Deriz bu şazdır. Onun mukabilinde daha sikaların rivayet ettiğine ise bu mahfuzdur deriz. Tamam. Şazın mukabili nedir? Mahfuz. Mahfuz olan rivayet budur deriz. Tamam. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın metinde şaza örnek verdik. Diyelim ki aynı konuda iki farklı rivayet var. Şu üçü için deriz ki bunlar mahfuzdur, buna mahfuz deriz. Bu dördüncü için ne deriz? Bu şazdır. İstidhal yaparken dördüncü rivayeti kâle almayız. Hangi rivayeti kâle alırız? Mahfuz rivayetini kâle alırız. Anlaşılmadı mı? Şazın zıddı, şaz olmayan. Şimdi bak şeyin aslına dönelim anlaşılır. Dedi ki şaz nedir? مَا يُخَالِفُ سِقَةٌ لِمَنْ هُوَ اَرْجَحَ مِنْهُ Sikanın kendinden daha racih olana muhalefet etmesidir. Demek ki o zaman şaz vakı olan hadiste bir sikanın rivayeti var, bir de sikanın kendinden daha sika olanı rivayeti var. Aynı konuda değil mi? İşte o kendinden daha sika olanın rivayetine mahfuz diyoruz. Yani tercih ettiğimiz rivayete. Sikanın teferrüt ettiği veya da ziyade yaptığı ve muhalefet ettiği yere de ne diyoruz? Şaz diyoruz. Tamam Şaz, mahfuz, şazın tam şey tam zıddı, tam karşıtı. Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Zaten hangi konuda mesela diyelim bir kitabı okusanız, fıkıhtır, hadistir. Eğer o kitabı yazan âlim size diyorsa ki, bu rivayet şazdır, hemen der vel mahfuzu keza Yani mahfuz olan rivayet, şaz olmayan rivayet ise budur diye açıklama yapar. O zaman şazın mukabili mustalahta ismi nedir? Mahfuzdur. Burayı silelim. Şimdi bu şartları ele alalım. Yani üç tane şart verdik biz e, burada. Bu şartları tek tek ele alalım. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey varsa baştan anlatalım. Ki burası rahat anlaşılsın. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlattığımız yere kadar. Yok. Şimdi dedi ki birincisi muhalefet olacak. Yani sıka dedik muhalefet edecek. İki tane rivayet geldi bize. Birinci rivayet, ikinci rivayet. Bu rivayetle bu rivayetin arasında bir muhalefet olacak. Tamam mı? Niye bu şartı koşmuş alimler? Ve ma yukhalifu demişler. Çünkü bir de mustalah ilminde şöyle bir şey daha var, bölüm daha var. Ziyadetus siqah. Değil mi? Mesela biz diyelim birçok dersimizde, fıkıh dersinde anlatırken diyoruz ki bu rivayette falan kes şu ziyadeyi yaptı. ve وَزِيَادَةُ السِّقَةِ مَقْبُولَتُ sıkanın yapmış olduğu ziyade makbuldür diyoruz. Değil mi? O zaman kaidemiz ne? Ziyadetus siqah مَقْبُولَ Ben bunu anlatmıştım daha önce. Kim hatırlayacak? Nerede anlattım? Hatta çok kısa anlatmıştım. Bir örnek de vermiştim. Sonra demiştim yeri geldiğinde tafsilotla anlatacağız. Komplümleranda usul ilk olan bir kişi buharın geçen donun ziyadesi var demişti. Güzel. Demiştim ki o zaman anlatırken demiştim bakın şaz ile ziyade tuşika arasında çok ciddi bir bağlantı var. Öyle değil mi? Şaz ile ziyadet tu sika arasında çok ciddi bir şey var. Çok ciddi bir bağlantı var. Nedir bu bağlantı cinsi? Mesela biz birçok rivayet görüyoruz. Özellikle buluğul meram'da zaten işaret etmiştik buna. Buluğul meram'da. Diyor ki وَرَوَاهُ ve وَالْمُسْلِمِ وَفِي لَخْزٍ لِمُسْلِمٍ زَادَ وَفِي لَخْزٍ لِلنَّسَائِهِ zade diyor mesela. Nesai bir lafzında bir ziyade getirdi. Ekstra bir ziyade getiriyor. Mesela örneğin ne gibi eğer dolga kelbükü fi enai ahadikum felyaghsilhu 7 marrat ve fi riwayetin felyuriqu ölemi ve fi riwayetin muslim felyuriqu muslim bi riwayetinde mesela bu hadisi 10 ayrı yoldan gelmiş 9 yolda diyor ki köpek sizin kabınıza ağzını soktuğu zaman onu yıkayı dedi kere bir tane ravi 10. yolda fazla olan bir ravi demiş ki felyuriqu yıkadıktan sonra yani o içindeki ağzına girdiği yemek falan varsa içinde onu da dök Tamam? Onu da dökün diye emirde bulunmuş. Güzel. Şimdi burada ziyadetü siqa makbuletun dedik. Ziyadetü siqa makbuletun. Hangi şartta sıkanın ziyadesi makbuldür? Hadisi başka yoldan rivayet eden diğer sıkalara muhalefet etmediği müddetçe. Tamam? Muhalefet şartını ondan dolayı koymuşlar. Anlaşıldı. O zaman biz ne yapacağız? Bir yerde diyelim ki bir ziyade gördük. Bir hadisin lafızlarını bir araya topladık ve orada bir ziyade gördük, ziyadeyi hadisin diğer yollarında varit olan asr hadis dediğimiz hadisin asıl metnine arz edeceğiz, tamam mı? Bakacağız, ravinin getirdiği ziyade ile diğer ravilerin rivayet ettiği asıl arasında, yani bu ziyade ile asıl arasında bir çelişki mi doğuyor? Bir zıtlık mı doğuyor? Yoksa bir zıtlık doğmuyor mu? Şayet bir zıtlık doğuyorsa o zaman bu şazdır diyeceğiz, öyle mi? Çünkü bak Sikka, kendinden daha sikka olanlara ne yapmış olacak bu durumda? Muhalefet etmiş olacak, böyle mi? Ama baktık diyelim getirmiş olduğu ziyade ile diğer ravilerin rivayet etmiş olduğu asıl arasında bir zıtlık yok. Yani ikisini birden aldığımızda ortaya hiçbir zıtlık çıkmıyor. Hüküm tenakuz etmiyor, hüküm çelişmiyor. O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki ziyadetü sikkati makbuletü. Sikka'nın ziyadesi burada makbuldür diyeceğiz. Tamam? İnşallah. Mesela örnek olarak neyi verdik? Örnek olarak dedi ki bunu örnek olarak verin. İşte izavala kalbü fi inay ahadikum felyagsilhu 7 marat. Bu hadisin aslı. Yani çoğu yolda gene aslı bu. Ali İbni Mushir kendi rivayetinde demiş ki fel hu Yani o köpeğin ağzını sokmuş olduğu bölümü döksün. Bunu kim rivayet etmiş? İmam Müslim rivayet etmiş. Demek ki Ali İbni Mushir İmam Müslim'in ricalendendir. Yani İmam Müslüm'ün kendilerinden hadis tahrir ettiği ricallendir. O zaman Ali İbn-i Müslüm'ün sikkadır öyle değil mi? Ali İbn-i yapmış olduğu bu rivayeti, ziyadeyi, rivayetin aslına arz edelim. Var mı burada bir çelişi yok? Eğer köpek ağzını bir şeye soktuğunda onun yıkanmasını gerektiriyor ve onu necis kılıyorsa elbette ki dökeceksin zaten o necis olan şey içindekini, öyle mi? Yani Ravih'in getirmiş olduğu ziyadeyle Hadisin aslı arasında bir ihtilaf var mı? İkisini birden aldığımızda bir zıtlık çıkıyor mu ortaya, bir zıtlık çıkmıyor ortaya. Tamam Bir zıtlık çıkıyor mu ortaya, bir zıtlık çıkmıyor ortaya. Ziyadet usikati mekbuletun diyeceğiz ravi. Tamam. Şimdi başka bir örnek verelim. Mesela örneğin e, bu konuya zıtlık nasıl oluşur? Buna örnek verecek olan var mı? Yani ravi'nin yaptığı ziyade e, zıtlık teşkil ediyor mesela. Örnek. Mesela hep bildiği bir tane hadis var, değil mi? Peygamber el-sadu esamdeki oteti 5 sen, lâm yuğtahunun ahadun kabli. Bana beş şey verildi, o beş şey benden önce hiç kimseye verilmedi diyor. Mesela. Nedir onlar? Bir tanesi. Ve jü'elat liy al-ardu masjidan ve tehura. Tamam? Bir tanesi. Ve jü'elat liy al mesciden masjidan ve tahura. Genelde hadis bu yol bu şekilde gelmiş bize. Tamam? Laki Huzaife, Huzaife'nin rivayetinde diyor ki ve ju'ilat lana al-ardu kullu mesciden ve turbatuha lana tahura. Bak burada bir ziyade var değil mi? İkinci şeyde, ikinci rivayette bir ziyade var. Birinci rivayette dedi ki وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ Yeryüzü bana kılındı. Yeryüzü bana kılındı. Bütün yeri kapsar bu değil mi? Umum var burada. İkinci rivayette dedi ki وَجُعِلَتْ لَنَا mesciden, مَسْجِدًا وَتُرْبَتُهَا لَنَا تَهُورًا Sadece toprağı bize temiz kılındı. Bak burada toprağı lafzı var. Ha. Bu bir ziyade değil mi? Peki biz bu ziyadeyi aldığımızda birinci rivayete muhalefet var mı? Var. Çünkü birinci rivayete göre yeryüzü ve yeryüzüne muttasır olan her şeyle teğmüm alabilirsin. İkinci rivayete göre ise sadece topraktan teğmüm alabilirsin. İkinci rivayetteki bu ziyade birinci rivayetteki umumu ne yapmış oldu? Taksis etmiş oldu. O zaman bu muhalefet nedir? Bu muhalefet, bu ziyade bir muhalefettir. İkisini birden alamazsın aynı anda. Öyle mi? İkisini aynı anda alamazsın. Ondan dolayı bu ne olmuş olur? Bu ziyade, sikanın ziyadesi muhalefet ettiğinden dolayı bu ne olmuş olur? Şaz olmuş olur. Tamam? Bu şazdır. Bu muhalefet kaydı anlaşıldı değil mi? Yani muhalefet dediklerinde neyi kastediyorlar? Bu anlaşıldı. O zaman şunu bileceğiz, biz diyeceğiz ki normalde şaz bahsinin ziyade tu sika, ile, -sika bahsi ile sikanın ziyadesi ile arasında çok kuvvetli bir bağ vardır, tamam? İkisini birbirinden ayırt edemediğimiz zaman Allah muhafaza her sikanın yapmış olduğu ziyadeye şaz diye hükmederiz. Her sikanı yapmış olduğu ziyadeye şaz diye ne yaparız? Şaz diye hükmederiz. İkinci madde, muhalefet sikkadan olacak. Niye bunu bu şartı koşmuşlar? Zaten muhalefeti yapan kişi zayıf olursa rivayeti konuşmaya bile gerek yok. Öyle değil mi? Buna ne denir? Münker denir o zaman. Eğer zayıf kendinden daha sika olana muhalefet ederse buna ne hadislenir buna münker hadislenir değil mi? Ve bu zayıfın en şiddetli kısımlarındandır. Hem adam zayıf hem de rivayet ettiği rivayet kendinden daha sika olanlara muhalif düşmüş. Onun için demişler ki, burada bizim şaz diye ele alıp böyle taksimatlara gidebilmemiz için iki tarafın da sikha olması lazım. Yani muhalefet edilen de muhafe, muhalefeti eden de sika olması lazım. Tamam? Kendinden daha sika olana muhalefet edecek. Üçüncü şartımız, kendinden daha sika olana muhalefet edecek. Şimdi e, şeyin aslında dedi Kendinden daha râcih olana muhalefet edecek. Mesela iki tane ravi var. İkisinin de seviyesi aynı, yani sikalık seviyesi aynı mesela. Şimdi hatırlıyorsanız bir ravi'nin seviyesi nasıl belirlenir demiştik. Daha evvel de söylemiştim Allah'ım, demiştim cerh ve ta'dil ilminde, cerhin de ta'dilin de mertebeleri var. Değil mi? Cerhin de ta'dilin de mertebeleri var. Mesela bir ravi için اَوْسَقُ النَّاسِ denmişse o ravi sikalığın en üst seviyesindedir. Daha sonra ona سِقَةٌ سِقَةٌ denmişse ikinci mertebededir. Değil mi? Hafız i̇bn Hacer'in yaptığı taksimatı söylüyorum. Yoksa ihtilaf edilmiş Hafız İbn-i Hacer'inkini söylüyorum ben. Sıkatun sıkat demişse e, ikinci seviyedir. Sonra sıkat denmişse sadece sıkat denmişse o zaman bu nedir? Bu üçüncü mertebedir. Tamam Sonra bu yavaş yavaş aşağıya doğru gider. Anlaşıldı. Demek ki ceh ve teadil alimlerinin yanında bir raviye sıkat dediğinde mesele bitmiyor. Bir ravi önce sıkat güvenilir, Sonra onun sikalığının mertebesini belirliyorsun, öyle mi? İşte bu muhalefet eden ravi'nin muhalefet ettiği ravi kendisinden daha sika olacak. Tamam, yani sikalık mertebesi ondan daha üstte olacak. Bu da neyle olur? Ya hıfzı onun hıfzından daha iyidir, öyle mi? Ya adalet vasfı onun adalet vasfından daha kuvvetlidir veya da karşıdaki topluluktur. Anlaşıldı. Nasıl olur? Tekrar söyleyelim. Ya bu ravi e, sikanın diye sikaya göre hıfzı daha kuvvetlidir. Yani dapt yönünden ondan tercih edilmiştir. Mesela şimdi İmam Bukhari ile e, Ebu Davud'u aynı kefeye koyabilir miyiz? İmam Ebu Davud'u koyamayız. İkisi de sikadır. Ama İmam Bukhari hafız yönünden, dapt yönünden İmam Ebu Davud'dan daha iyidir. Öyle mi? O zaman örnek şayet ikisi bize hadis getirse, İmam Ebu Davud, e, İmam eğer Bukhari'ye muhalefet etse biz kimin rivayetini alırız? İmam Bukhari sebep ondan daha sıhhatadır. Veya adalet yönünden. Yani takvası, dine olan düşkünlüğü, dini yaşaması diğer raviden daha daha üst seviyededir mesela. Tamam? Veya uta nedir? Mesela işte kimler bu konuda adalet yönünden diğer kendi tabakalarındaki insanlara daha sika olan? Mesela Selef'in imamı diye zikrettiğimiz Fudayl İbni İyad, Abdullah İbni Mübarek Süfyani, Sevri Süfyani İbni Uyeyne, Sa'id İbnü'l-Müseyyeb, değil mi? Bunlar da hepsi muhaddistir. Ama bunları ayrıyeten biz hangi ilimde ele alıyoruz? Ahlak iliminde öncü olarak ele alıyoruz. Ha, demek ki bunların adalet vasfı kendi tabakalarındaki insanların adalet vasfından daha daha üstte. Çünkü dine daha düşkün olmuşlar. Anlaşıldı Üçüncüsü olarak bir kişidir. Rivat etmiş olduğu sika ise topluluktur. Yani karşısında duran o e, topluluk ise sikadır. Bu üç tane şart anlaşıldı. Öyle değil mi? O zaman bunu İbn-i Salah'ın dediği gibi şöyle özetleyelim. Aklınızda o şekilde kalsın. Diyelim ki biz bir yerde bir ziyade gördüğümüz zaman ravisine bakarız. Eğer o ziyadeyi yapmış olan ravi zayıfsa zaten bunun ırapta mahalli yoktur. Yani buna hiç bakmayız. Öyle mi? Eğer bu ziyadeyi yapmış olan kişi sikaysa o zaman bakarız. Bu rivayette bu ziyadede muhalefet var mıdır? Yoksa yok mudur? Eğer onun yapmış olduğu ziyadede muhalefet varsa ve bu muhalefet daha sikalarsa bu şazdır, onlar ki mahfuzdur deriz. Yok eğer sıka ise ve yaptığı ziyade diğer sıkat rivayetlere muharif değilse o zaman deriz ki sikanın ziyadesidir, makbuldür. Tamam? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey? Peki hocam bilmiyorum, böyle bir şey var Mesela iki tane sikka da aynı olursa mesela. Tamam. Hani bu durumda ne olacak mesela? Rivayetlerle birbirinden muharifse. O zaman ne olacak? Biz ne demiştik? Demiştik سُمَّ الْمُحْكَمُ Sümmel Mekbûlu, insalim min al-Mu'aaradte, fahu al-Muhkemu. Wei nû'urda bimslihi, fîn amkan al-Jamû, f'mu'xtalif al-Hadîsi. Aûla, wthâbta al-Muta'âhiru, fahu al-Naasihu, wal Tamam? Eğer diyelim ki iki tane hadis karşımıza geldi, ikisi de sıcağın rivayeti ve mu'aars, yani birbirlerine zıt duruyorlar. Ne yapacağız biz? Önce ikisinin arasını cem etmeye çalışacağız. Cem edebildik ettik. Edemedik ne yapacağız? Bu defa bakacağız hangisi sonradan gelmiş, hangisi önceden gelmiş? Nesh yapacağız. Nesh yapamadıysak tercihe gideceğiz. Dedi ki tercih zaten e, hem mustalahul hadisin, hem usulul fıkhın, hem fıkhın, hem kavaidin bütün ilimlere giren bir konudur. Çünkü muaraza esnasında nasıl tercih yapacağız? Kimisi senedi esas alır. Değil mi? Kimisi metni esas alır. Kimisi işlendiği konuyu esas alır. Yani o rivayetler hangi konudan? E, bahsediyor. Kimisi Kur'an-ı Kerim'in ve muhalefetine bakar vesaire. Tamam mı? Tercih metodları dedik farklı farklıdır. Her alim kendi yanında kuvvet bulan tercih metodunu işe. O da olmazsa fümme التوقف İki delili de bir kenara bırakırız. Yani onlarla amel etmeyiz. Onlardan daha makbul olan bir rivayete gideriz. Ama zaten iki birbirine muhalefet edenin, biri diğerinden daha sekaysa buna gitmeye gerek yok. Zaten onun rivayeti şaz olur, öbürünün rivayeti mahfuz olur. İkisi eşitse zaten bak fe in uride bi mislihi. Tamam? Fe in uride bi misli misliyle muaraza ederse o zaman bu saydığımız metotları uygulayacağız. Anlaşıldı? İnşallah. Etوقف ettik ne yapacağız peki iki delil bıraktık ne yapacağız ondan sonra? O konuda umumi delillere gideceğiz. Öyle değil mi yani o hususi delilleri bir kenara bırakacağız. Umumi delillere gideceğiz. Umumi delillerle muamele edeceğiz. Anlaşılmayan bir şey? ziyade yapan aslına bakmamız lazım. Bakmamız gerektiğini söyledik. Eğer zayıfsa hiç bakılmaz. E, bu zayıf e, ziyade yapmasıyla beraber bir de muhalefet ediyorsan o mükemmdir. Tamam. Peki e, zayıf ziyade yapıyor ama muhalefet değil. Kabul edilmez. Z yani i̇sim olarak mesela var mı biz? Yok. Ne diyeceğiz? Zayıftır. Bu rivayet zayıftır diyeceğiz. Bu kadar. Tamam. Sikan ziyadesi değildir. Zayıftır diyeceğiz. Zaten biz ziyadetü, sikati, makbulet dediğimiz anda ziyade daifü, gayri, makbulet gibi bir sonuç çıkar ortaya. Değil mi? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey? Yok. Ne dedik? فَشَّازُ وَالْمَقْلُوبُ قِسْمًا اِتَلَهِ Maqlubu da anlatalım mı? Maqlub. Anlatalım mahlûb hadisi. Nasıl? Tamam. Anlatalım hadisi. Tamam. <gülüyor> Şimdi burayı sirelim. وَالْمَقْلُوبُ قِسْمَانِ تَلَىٰىٰ Önce buradan okuyayım. Ne demek? Mahlûb demek, mahlûb hadis demek, ee, Arap, yani lügat açısından kalebeden geliyor. Yani çevrilmiş demek. Tamam? Kalebe. Maklûm da ism mef'ûl çevrilmiş demek. Istılahta ise yani مصطلح hadis ilminden maklûbun tanımı ma waqa'a tagyîru fî senedihi ev Ma Yani metninde veya hutta senedinde değişikliğin vaki olduğu hadistir. Ma o şeydir ki vaka vaki olduğu et değişiklik fi metnihi veya senedihi metninde veya uta senedinde tamam anlaşıldı Burada ne demiş demiş ki wal-maklubu kısmاني tela wal-maklubu maklub olan hadis kısmani iki kısımdır tela gelecek yani gelen iki kısım gibidir ibdalu rawin ravi değiştirmektir ma bir ravi başka bir ravi ile değiştirmektir kısmı bu bir kısımdır Tamam? İbdal rav'ı ma bi rav'ı Bu bir kısımdır? Ve kalbu isnadin limetni. Ve kalbu isnadin isnadı değiştirmek, galbetmek, çevirmek limetni. Metne kısmı, Bu da ikinci kısımdır. Tamam? O zaman burada İmam Beyhbi bize eee maklup hadisi iki kısım olarak verdi. Birincisi bir ravi ile bir ravini yer değiştirmektir. Bir ravi ile bir ravini yerini değiştirmektir. İkincisi ise bir senetle bir metnin yerini değiştirmektir. Mesela diyelim ki Ahmet, Mehmet, Mustafa. Senet bu. Hadis ne? Allah'tan kork. Bir de burada başka bir metin var. Mesela Cengiz, Fuat. Mesela senet. Allah sevin. Senet bu metin bu. Adamın bir tanesi geliyor. Ahmet, Mehmet, Mustafa senedini getirip Allah'ı sevin metnini başına koyuyor. Tamam. Ne yapmış oldu? Senetle metnin yerini değiştirdi. Yani farklı bir metnin senedini getirdi, başka bir metnin senedini yerine koydu. Komple senet değişikliği yaptı. Tamam. Bu iki kısmı vermiş bize. Şey, ee, İmam Beykun'i. beykoni. Bir de bu iki tane kısmı vermiş. Bir şey anlaşıldı mı? Nazım anlaşıldı mı? Tekrar söylüyorum. İbdal رَاوِي مَا Herhangi bir ravinin değiştirilmesidir. Bir ravin, bir ravi ile değiştirilmesidir. قِسْمُ Bu bir kısımdır. وَقَلْبُ <gülüyor> إِسْنَادِينَ isnadin, isnadı etmektir, çevirmektir. metnin Metin için. Yani bir başka bir metin için kalbetmektir etmektir. Kismu, bu da başka bir kısımdır. Tamam Bu da başka bir kısımdır dedi. Makrub hadis dediğimiz gibi, lügatta çevrilmiş hadis demektir, ıstılahta ise مَا وَقَعَدْ تَغْيِيرُ فِي سَنَدِهِ اَوْ مَتْنِهِ metninde veya senedinde değişikliğin vaki olmuş olduğu hadis demektir makrub hadis. Yani, kalp, bir hadiste iki türlü olur. Ya hadisin senedinde olur, bir senette kalp. Bu nasıl olur? Birincisi, İmam Beyhun'un dediği gibi, ibdalı ravin, ma bir ravin. Bir ravin ile bir ravinin yerini değiştiririz. Tamam? Isim benzerliğinden dolayı olabilir. Sen hadislerin senedini karıştırmış olabilirsin. Herhangi bir sebepten dolayı, mesela diyelim ki hadis bize nasıl gelmiş, hangi senede gelmiş mesela, Salim, Nafi' İbn Ömer. Sen ne dersin mesela örneğin e, Zühri Nafi' İbni Ömer. Sen ne yapmış oldun yanlışlıkla? Bize Salim kanalıyla gelmiş olan şeyi e, hadisi Zühri kanalıyla zikretmiş oldun. Tamam? Raviyle ravi ile ravinin yerini değiştirmiş oldun yani. İbdalü ravi ma bi Komple bir ravinin ismini değiştirdin. İki farklı raviye yer değiştirdin. Veyahut ikinci olarak nasıl olur? Mesela tek bir ravi'nin isimlerini kalbedersin. Tek bir ravi'nin isimlerini kalbedersin. Mesela adamın adı Muhammed İbni İsmail'dir. Buharin ismi nedir? Muhammed İbni İsmail el Buharidir, değil mi? İmam Bukhari'nin ismi. Sen diyelim onun rivayetini bize naklederken ne dersin? İsmail İbni Muhammed dersin. Bak ne yaptın? İsmin başıyla babayla oğlu kalbetmiş oldun. Doğru mu? Babayla oğlu Kalp etmiş ol. Tamam İsmail ders, İsmail bin Muhammed. Ve mesela Ka'b bin i Murrah, Murrah ibn dersin mesela. Abdullah ibn Zeyd, Zeyd ibn Abdullah dersin mesela. Yani aynı ismi kendi içerisinde ters çevirirsin. Üçüncüsü ise nedir? Üçüncüsü ise senette vakı olan şey, bir metnin senedini başka bir metne koyarsın komple. Komple senet değişikliği yaparsın yani. Tamam Bunu Buna örnek verecek olan var mı? anlatmıştım bir olay buna benzer bir olay hatırlıyorsanız demiştim İmam Bukhari kendi memleketine döndüğü zaman anlatmış mıydım bunu İmam bukhari kendi memleketine döndüğü zaman kendi memleketinde bulunan hadisçiler İmam Bukhari' şey yapmak istemişler imtihan etmek istemişler yüz tane hadisi 10 tane Alim kendi arasında paylaşmış yüz hadi 10 tane senin, 10 tane sen 10 tane senin sen. her birine demiş ki 10 tane hadisin senediyle metnini değiştirin Bukhari geldiğinde Bukhari'ye o şekilde arz edin. Yani bir, iki numaranın senedini bir numaranın metnine koy. Bir numaranın metnini, senedini dokuz numaralı hadisin metnine koy. Allah bullak etmiş. Yüz tane hadisi birbirine karıştırmışlar. Tabi İmam Bukhari geldiğinde oturmuşlar. Hem cahiller var hem de âlimler var. Onu imtihan edecekler. Sağ baştaki başlamış. Birinci hadisini söylemiş İmam Bukhari demiş bilmiyorum. İkinci hadisini söylemiş demiş ben böyle bir hadis bilmiyorum. Üç bilmiyorum, dört bilmiyorum. Tabi cahil olanlar hemen demişler ya bu ne biçim şeydir, e bu ne biçim hadisidir? Bukhari Bukhari diyorlar, hiçbir hadisten haberi bile yok. Tabi alim olanlar anlamışlar yani adam bu işin fendi nehridir, e yani biliyor hani senetlerle metinleri çok iyi tanıyor. Asıl pro şey olan hepsini hayrete düşüren şeyin olmuş, bitirdikten sonra onlar yüz tane hadisi o şekil hepsine iman Bukhari bilmiyorum deyince Sağ baştakine dönmüş demiş birinci zikrettiği senedin metni şu, e, senedin metni bu olması lazım ikinci senedin metni bu olması lazım falan Yüze kadar tekrardan görmüş hiç takılmadan hiç şaşırmadan yüze kadar tekrardan tekrar etmiş ha, o zaman demişler tamam bu adam dünyada hafızda imamdır e, diye hafızını inkar etmişler bak bu ne olmuş metnin senedinin kalbedilmesi olmuş bu kısa da bunun örneklerinden bir tanesi tamam İkincisi ise ikincisi İkincisi ise, metinde kalp. Bak ben kızmayayım diyorum ama kalemleriniz bana rahat vermiyor. İkincisi ise, metinde kalp. Metinde kalp nedir? Ravi, metindeki bazı lafızlara birbirine yer değiştirir. Tamam Buna örnek verecek olan var mı? Tamam. O ihtilafı başka bir örnek verelim. Onu söylemiş. O İbn İbn Kayyim'in görüşü sadece. Ya da Allah Allahu Teala söylesem diyor ki işte eee ya Allah e, Allahu arşının gölgesinde şey 7 sınıf vardır ki onlar gölgelenecektir. Hah. İşte onlardan bir tanesiyle sol eliyle verdiğini sağı görmendir. Tamam. Şimdi bak peygamber aleyhissalatu vesselam hadiste ne diyor? Seb'atun yuzilluhumullahu fi zillin Yevme yevme fi zillin la fi yevmin la zilla illa zilluhu. Allahu sınıf insanı hiçbir gölgenin olmadığı günde kendi gölgesinde gölgelendirecektir. Tamam? Kimdir onlar yedi sınıf insan? Bir tanesi de nedir? Bir adamdır. Bir sadakayla sadaka vermiştir diyor peygamberimiz. Sol elinin verdiğini sağ eli bilmez. Tamam? Raculun tasaddaka bi sadakatih khafa la ta'lam şimaluhu ma tunfiqu yeminuhu. Kişi sadaka vermiştir, onun sol eli sağ elinin ne verdiğini bilmez, e, diyor. Bu rivayet başka bir şekilde, mesela muttefeqûn aleyh bi tahricinde ise sağ elinin verdiğini sol eli bilmez, diyor. Tamam Adamın sağ elinin verdiği o kadar adam şeydir ki, e, ihlas sahibidir ki, amellerini gizli yapar ki, sağ elinin verdiğini sol eli bile haberdar değildir, yani o kadar. Adam ihlasa riayet ediyor. Bak bu hadis bize bir lafızda sağın verdiğini sol bilmez, bir lafızda solun verdiğini sol bilmez, sağ bilmez. Solun verdiğini sağ bilmez rivayeti nedir? Maklüptür. Ravi ne yapmıştır? Ravi ters çevirmiştir. Tamam? Ravi ters çevirmiştir. Yoksa normalde e, İslam güzel olan şeyleri sağ elle yapmaya teşvik etmiştir. Eziyet verici şeyleri gidermeyi ise sol elle yapmayı teşvik etmiştir. Sadakanın sol elle verilmesi düşünülemez. Ayrıyeten hadis zaten başka rivayetlerinde o sadakanın sağ elle verildiğini çok bariz bir şekilde de söylemiş. Tamam İkinci bir örnek. Yine aynı şekilde mesela sahihte varit olan bir hadiste. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki cennete gelince. şey Peygamber aleyhissalatu vesselam Rabi diyor ki peygamberimiz buyurdu ki Allah azze ve celle cehennemin üzerine ayağını koyar. Artık kat kat der. Tamam Bu ne rivayeti? Şu rivayet. Hani ayet kelimesi diyor ki يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ فَتَقُولُوا هَلْ مِنْ مَزِيدٍ Biz o gün cehenneme diyeceğiz doldun, o doldun mu? O da diyecek ki hayır daha fazlası varsa daha fazlasını gönder diye. Şimdi ravi de diyor ki Peygamber buyurdu ki Allah azze ve celle da mezid mezid diyecek ya sürekli cehennem daha fazla daha fazla. En son hatta يَدَعَ فِيهِ رَبُّ الْعِزَّةِ قَدَمَهُ Allah azze ve celle ona ayağını koyuncaya kadar. Yani ayağını koyunca قَتُّ قَتُّ diyecek tamam yeter artık yani bu kadar e diyecek. Iç içe girecek cehennem bu kadar diyecek devam ediyor abi bak dikkat edin. Sonra diyor fe emmen naru bak zaten narı zikretmiş aslında. Tamam? Tekrardan diyor. Şimdi e, sanki öncesinde cenneti zikretmiş de fe emmen naru veya fe emme cehennemu diyor. Fe emme cehennemu fe yunshi Allahu leha Allah akher. onun için farklı bir topluluk yaratacak cehenneme sokacak diyor. Tamam? Rivayetin aslı nasıl? Cehennem yok mu daha fazla diyecek diyecek ta Allah ayağını koyuncaya kadar Cennet için ise Allah Azze ve Celle yeni bir topluluk yaratacak ve onları cennete koyacak, tamam mı? Böyle oldu mu oldu, bu ihsandır, öyle mi? Ama diğeri ise nedir? Diğeri ise ihsan değildir. Yani hiçbir şey yok, adam yeni yaratılmış tut, Adamı direkt cehenneme koy mesela. Hem İslam'ın genel kaidelerine aykırıdır e bu. Allah Azze ve Celle'nin lütfu, Allah Azze ve Celle'nin adaleti, rahmeti, merhameti. Hem de rivayetin kendi içerisinde bir şerir var. Zaten cehennemi anlatmış, tekrar daha sonra diyor ve emmen الْنَارُ ve emmel الْجَهَنَّمُ biz buradan ne anlıyoruz? Ravi ne yapmış? Ravi kalp etmiş. Hadisi çevirmiş. Cenneti cehennem, cehennemi cennet yapmış. Hatta hatırlıyorsanız fıkıh demiştim bu da normaldir. Yani bir insanın sağla solu karıştırması, cennetle cehennemi, önle arkayı karıştırması, üstle altı karıştırması tekerleme şeklinde gelen şeyleri birbirine karıştırması bu normaldir demiştik. Ve demiştik yine Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Hadis-i Şerif'te diyor. İza hadukum. فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ فَلْيَدَعْ يَدَيْهِ qabla رُكْبَتَيْهِ Sizden biri secde ettiği zaman devenin secdeye gittiği gibi secdeye gitmesin ellerini ayaklarından önce koysun diye değil mi? Demiştik bu konuda iki tane rivayet var. Bir tane rivayet bu söylediğimiz rivayet kimin rivayeti? Ebu Ureyren. Bir de kimin rivayeti var? Vail i̇bn rivayeti var değil mi? Vail İbn-i Hucur ne diyordu? Peygamber secdeye gittiği zaman önce Dizlerini koyardı, sonra ellerini koyardı. Elimizde iki tane rivayet var, birbirine tamamen zıt. iki rivayet var. Demiştik ki kimi alimler tercihe gitmişler. Tamam. Mesela cumhur-i ulema kimi rivayetini tercih etmiş? Vail ibni Hucur'un rivayetini tercih etmiş. İmam Malik kimin rivayetini tercih etmiş? Ebu Uleyra'nın rivayetini tercih etmiş. Tamam. Niye işte senetteki birtakım teknik problemlerden dolayı? Güzel. Dedik ikinci olarak da bazı alimler hadisin içinde inceleme yapmışlar. Mesâ ibn Cevziye, cevziyye "Demin zâdül-meâtta Ebu Hüreyre hadisine makluptur." demiş. Ne demek makluptur? Yani demiş, normalde hadisin aslı ellerini önce koysun, dizlerini sonra koysun. E, dizlerini önce koysun, ellerini sonra koysun olması lazım. Ama demiş Ebu Hüreyre, e, rivayeti ne yapmış? Ters çevirmiş. Önce ellerini, sonra dizlerini koysun, e, demiş. Bunu nasıl yapmış? Çünkü demiş hadisin başı da sonu birbirine muhaliftir. Hadisin başında "Deve gibi çökmeyin." diyor. Sonra emrettiği şekil devenin çöktüğü şekildir demiş. Tamam O da mesela i̇bn Kayyim da bunu bu hadise ne yapmış? Örnek vermiş. Tabi buna itiraz edenler de olmuş. İşte yok devenin elleri dizindedir, dizleri elindedir. Yok işte mesela başka bir itiraz tarzı demişler. Buruk, devenin çökmesi değil, buruk yere vurduğu zaman topraktan şey çıkarmasıdır, gubar çıkarmasıdır demiş. İşte bu teşbih, tam teşbih-ül kulli midir? Teşbih-ül cüz'i midir? Suvari midir? E, kimisi bunla olaya yaklaşmış vesaire. konumuz fıkıh değil bizim. Ama İbn-i Kayyım, tabi bazı alimler şunu da söylemiş. Mesela e, demişler ki, İbn-i hadisi bu şekilde mağlul kılması, yani hani hadisin illeti hadiste şey vardır, kalp vardır, hadis maklubtur demesi, kendisinden önce hiçbir alimin zikretmediği bir şeydir demişler. Tamam Bu şekilde itiraz eden de, bu kadar hadis alemine hafî kalmazdı demişler eğer böyle bir şey olsa bu kadar hadis alemi ne bu hafî kalmazdı gibi itirazda bulunanlar da olmuş. Anlaşıldı değil mi kalp? Ee, peki maklûf hadis neyin kısımlarındandır? Zayıfın kısımlarındandır öyle değil mi? Niye? Kalp edilmiş kısmı zayıfın kısmıdır ama normal kısmı sayhtır zaten yani kalp edilmemiş hali. ravinin zaptında problem olduğunu gösterir. Değil mi? Râvî eğer hadisi ters çevirmişse Râvî'nin zaptında o konuda sıkıntı olduğunu gösterir. Anlaşılmayan bir şey? Yok. 23. Beyt'te ne var? Onu da okuyalım. Zaten onu anlatmayacağız çünkü onu anlatmıştık. ma مَا bi بِثِقَةٍ او جَمْعٍ او قَصْرٍ ala رِوَايَةٍ demiş. وَالْفَرْدُ <gülüyor> Fert hadis o hadistir ki ma وَالْفَرْدُ Fert hadis ma o şeydir ki kaydettihu sen onu kaydettin bi fikatin sıka ile veya cem'in veyahut onu bir cem' ile kaydettin ev kasr'in ala rivayetin veyahut onu bir rivayet üzerine kasrettin diyor. Tamam Biz bunu nerede anlattık bu hadisi? Garip hadisten anlattık, değil mi? De garip nedir dedik? El <gül> garibu ve kul garibun ma rava rawin fakat. Deki garip tek bir ravinin rivayet etmiş olduğu hadistir dedik. Orada dedi ki garip Ravi'nin teferrüdüne gariplik denir, garip hadis denir, değil mi? Dedik eğer bu garabet senedin aslında olursa buna ne denir? Senedin aslında buna fert denir. Öyle değil mi? Fert. Galiben alimler buna fert ismini atlak eder. Eğer bu senedin esnasında olursa buna ne derler? Garip derler. Tamam? Mı? Çok alime göre de gariple fert müteradiftir. Yani ikisinin arasında ne yoktur, bir fark yoktur. Bak burada ne diyor? Fert hadis o şeydir ki sen onu sika ile kayıtladın. Yani sika bunda teferrüt etti dedin mesela. Falan sika bunda teferrüt etti. Ev جمعين veya beldeye kayıtladın demiştik ya beldenin garibi. İşte Şamlıların teferrüt etmiş olduğu bir rivayettir. İşte Kufilerin, işte Basralıların, Mısırlıların teferrüt ettiği bir rivayettir. Ev جمعين yani bir topluluğa. ev kasrin ala rivayetin. Veya tek bir biz bu hadisi falanın rivayetinin dışında bir rivayetten bilmiyoruz. Bunu kim söylüyordu genelde? İmam Tirmiz'i söylüyor değil mi? arif نَعْرِفُهُ illâ min هَذَا الْوَجِحِ Bu vecihten başka biz bilmiyoruz mesela. Hadisi diyelim tek bir vecihten biliyor. Bu şekilde söylemiş. Bu da fert hadisler zaten. Kaçıncı beytte anlattık biz bunu? Garip hadisi. Nasıl? 16. beytte anlatmışız. Değil mi? Garip hadis. Onun için burada tekrardan anlatmaya gerek yoktur. Garip sadece bunu bileceğiz. Garip tekrabinin rivayet ettiğidir. Eğer senedin aslındaysa, yani çıkışındaysa bu garib mutlaktır. Değil mi? Buna fert hadise diyenler olmuş. Eğer senedin esnasındaysa, yani bir beldenin teferrüdü, bir grubun teferrüdü, bir şahsın teferrüdü, sihanın teferrüdü ise bu da garib nisbidir, nisbi olan. E, garipliktir dedik. Sadece metnin manasını bilsek bize yeter. Buraya kadar sormak istediğiniz bir soru var mı? Anlaşılmayan bir şey yok. Tamam. Vahyulü dâvâne. Rabbi